İzahı Arkadaşına günahı terk ettirecek, emirleri yaptıracak, hakiki dost ve kardeştir. Bunun dışında arkadaşların hepsi yılanlar, akreplerdir. Kimisi yılan gibi ısırır, zehirler, kimisi köpek gibi havlar, tenkit eder. Kimisi kurt gibi seni yer, kimisi kaplan gibi seni parçalar. Kimisi karga gibi etini yer, gıybet yapar. Kimisi de sinek gibi sana eziyet verir. Ona göre arkadaş ara. Her kim kardeşinin ayıbını gizlemezse kardeş olamaz. Hadisi şeriflerden kadınlara bazı tavsiyeler. Kadın iki kısımdır. Bir kısmı reyhan, dinine mukaddesata bağlı ve bereketli olanlardır. Asiye, Meryem ve Ayşe validelerimiz gibi. Bunların ardınca giden hanımlar en bahtiyar. Bir de şeytan olan hanımlardır. Lut ve Nuh peygamberlerin eşlerine ittiba edenlerdir. Asiye'ye, Meryem'e, Khadice'ye, Aişe'ye ve Hazreti Fatıma'ya uyan kadınlar aşağıdaki hadislere riayet edenlerdir. Size ey kadınlar, tesbih, eşit subhanallah, teqdis, eşit subbuhun kuddosun rabbuna ve rabbul melâiketi ve rûh, tehlil, eşit la ilahe illallah, zikrini devam etmek gerektir. Bunları parmaklarınızla sayın, çünkü bunlar sorulur. Bu zikirleri terk etmeyin ki rahmeti unutmayasınız.